Nefis ejderhasına karşı bir ömür cihadı ekber. Cihadın büyüğü. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı Tebük gazvesinden dönüyorlardı. Çok sıcak bir mevsimde çöllerde bin kilometrelik mesafeye gitmişlerdi. Yolculukta açlık, susuzluk gibi birçok çaresizlik yaşamışlardı. Saçlar, sakallar birbirine karışmış, deriler kemiklere yapışmıştı. Çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdi. Mahsul zamanı tarlalarını bırakmış, devrin en güçlü devletlerinden biriyle harp etmeye gitmişlerdi. Allah için cihattan dönüşün süruru içindeydiler. Onlar bu haleti ruhiye içerisindeyken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onları dehşete düşüren bir söz söyledi. Şimdi küçük cihattan cihada ekbere, yani en büyük cihada dönüyoruz. Asab ı kiram hayretler içinde. Ya Resulallah, Halimiz meydanda. Bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi büyük cihada, nefs cihadına, nefsin hevasıyla mücahedeye dönüyoruz buyurdular. Hz. Mevlana rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük dönüşündeki bu ikazını idrakte orada bulunmuş sahabinin hal lisanına şöyle tercüman olur: Artık dışta bulunan düşmanla savaşmaktan dönünce içteki düşmanla savaşmaya nefsimi yenmeye yöneldim. En küçük bir savaştan döndük ama Peygamberle beraber en büyük savaştayız. Şu nefsin kaf dağını iğne ile yerinden kaldırabilmek için Haktan güç kuvvet dilerim, başarı niyaz ederim. Şunu iyi bil ki, safları bozan, dağıtan arslanla savaşmak kolaydır. Asıl arslan kendini tutan ve nefsini alt edendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefisle mücadele konusunda başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurdu. El-mücahidu men cahede nefsehu Hakikatte mücahid nefsine karşı cihad eden kimsedir. El-keyyisu men dâne nefsehu ve amide limâ ba'del mevt vel ''Men etbe'a nefsehu ha ve ala Allah. Akıllı kişi, nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan. Ahmak da nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Nefisle cihad etmek kalbi eğitim ve manevi terbiyedir. Gaye ahlakı yüceltmek ve insanı manen olgunlaştırarak insanı kamil haline getirmektir. Bunun yolu da ilahi hakikatlerle yoğrulmuş bir akıl, iman ve güzel ahlakla tezyin edilmiş bir kalp, Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle taçlanmış hal ve davranışlarla tevhidin miracına yükselerek kemale ermektir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de,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 Cehennemse öyle bir ejderhadır ki denizler bile onun ateşini söndüremez. 7 denizin suyunu içer de halkı yakıp yandıran ateşi eksilmez, sönmez. Taşlar ve taş yürekli kafirler yüzleri yerde inleyerek ağlayarak cehennemin içine girerler. Bütün bir alemi bir lokma edip yutar da ''Midesi hala daha yok mu?'' diye bağırır. Nihayet Cenab-ı Hak, mekansızlık aleminden onun üstüne kudret ayağını basınca, o zaman cehennem sakinleşir, yatışır kalır. Bizim bu nefsimiz de doymamak hususunda cehennemin bir cüzüdür. Cüzlerse küllün tabiatında, küllün huyundadırlar. Nefsin cehennem ateşini ancak Cenab-ı Hakk'ın kudret ayağı bastırır, söndürür. Zaten azgın nefsi öldürecek oku da Cenab-ı Hak'tan başkası atamaz. İnsan tabiatındaki bu düşmanı yenmeli, bu tatminsiz ateş çukurunu söndürmelidir. Yani nefsini terbiye etmek yolunda onunla mücadele etmelidir. Aklını başına al da o kötü nefsi öldür. Çünkü o kötü nefis yüzünden her an bir aziz varlığa kastediyorsun. Onun yüzünden bu güzelim dünya sana dar geliyor. O'nun yüzünden hak ile de halk ile de savaşıyorsun. Yani hakkın emirlerine karşı geliyorsun. Nefsin kötü emirleri sebebiyle halka da kötü muamelede bulunuyorsun. Nefsini öldürür, yani O'nun isteklerini hiçe sayar, O'nun sözünü dinlemezsen, Yaptığın hatalardan dolayı şundan bundan özür dilemekten kurtulursun. Yaşadığın memlekette hiçbir düşman kalmaz. İnsan kusuru başkasında düşmanı da dışarıda aramaya meygeldir. Kendi varlığına, nefsine bakmaktan, kusurlarını görmek ve itiraf etmekten kaçınır. Böyle olduğu müddetçe boşuna başkalarını suçlar. Hazreti Mevlana insanın dikkatini daima o içteki düşmana çeker. Aynaya bak! Ey dünya malı için çırpınan ve dünyaya tapan gafil! Firavunda olan kötü ahlak tamamıyla sende de var. Sen de kibirlisin. Sen de kendini beğeniyorsun, sen de mal ve şehvet peşinde koşuyorsun. Fakat senin ejderhan yani nefsin, acizlik, yoksulluk kuyusuna düşmüş, güçsüz kalmış da firavun kadar saldıramıyor. Yazıklar olsun, bu söylenen sözlerin hepsi de senin hallerin senin kötü huylarındır. Tutuyor, sen onları firavunun üstüne atıyorsun. Halbuki senin kötü hallerinden, kötü huylarından söz edilse, canın sıkılır, hoşuna gitmez. Başkalarından bahsedilse, sana masal gibi gelir. Firavunun kendisi de, insanın, İçindeki düşmanı göremeyip de dışarıda arama gafletine ne yaman bir misaldir. Hz. Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde, Firavun boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun hislerine uyarak tenini besleyerek en büyük düşmana olan nefsini kuvvetlendirdiği halde, Dışarıda bir kimsenin bana düşmanlığı vardır. Bana haset ediyor diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. Bu adam benim düşmanımdır. Bana haset etmektedir der. Halbuki kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedendir. Yani nefsidir. O bendik, o nefis sahibi olan kişi Firavun'a, bedeni de Musa'ya benzer. Firavun, düşman nerede diye dışarılarda dolaşır, durur. Dışarılarda düşman arar. Duygularının esiri olan kişinin nefsi, beden evinde nazla, çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına, kendi dışında bulunan kimselere kim güderek elini ısırmaktadır. Ey insan! Hasedinden dolayı başkalarına isnat ettiğin huylar, aslında senin kendi kötü huyunun aksetmesidir. O sensin. Kendi aynanda gördüklerini karşıdakine izafe ediyor. Sen kendini anlatıyor ve yaralıyorsun. Lanet ipliğini kendine Kendin dokuyorsun. O kötülüğü sen kendi iç dünyanda göremiyorsun. Görecek olsaydın, başkalarına değil, kendi nefsine candan ve gönülden düşman kesilirdin. Başkalarına değil, kendi nefsine candan ve gönülden düşman kesilirdin. Eğer sen Allah nuru ile baksaydın, Kötülük hususunda başkasını ayıplar, Başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer miydin? Ey hüzün ve keder sahibi, Zavallı kişi! Yavaş yavaş, azar azar nura yaklaş ki, Nar yani ateş olan nazarın nura çevrilsin. Başkalarında ayıp ve noksan göreceğin yerde, Kendi iç âlemini seyret, Kendini ihya et ki, gönlün mezbeliliklerden temizlensin. Nefis ejderhasıyla mücadelede en müessir silah, doğruluk ve istikamettir. Hazreti Mevlana bunu şöyle bir teşbihle izah eder. Müstakim ol. Yaya, ancak doğru ok koyarlar. Bu yayınsa tersine eğri okları vardır. Yani bu nefse atılan oklar eğri olursa hedefine varmazlar. Bu sebeple ey talip, doğru ol ki hedefe varasın da nefse öldüresin. Sen de ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü doğru oktan başkası yaydan fırlamaz. Zahiri cihatta düşman tarafından öldürülen kimseye şehit denilir. Cenab-ı Hak şehitlerin hak katında diri olduklarını ve rızıklandırıldıklarını beyan etmiştir. Hazreti Mevlana bu mükafatın büyük cihat olan nefisle mücahedede de cari olduğunu şöyle izah eder. Kusurlar içinde birçok kazançlar saklıdır. Şehitler için de ölümde hayat vardır. Rızık yiyen boğaz kesilince, yani Allah yolunda savaşan şehit olunca, Rabbi o şehidi manevi rızıklarla rızıklandırır. Bir hayvanın boğazı kesilince, insanın boğazı bundan yararlanır, gıda alır. O hayvan, İnsan bedenine karışır, şereflenir. İnsanın boğazı kesilince, yani insan, insanlık yolunda, Allah yolunda şehit olunca, ondan ne olacağını, değerinin nasıl artacağını buna kıyas et. Bundan ruhani gıdalar alacak kabiliyette üçüncü bir boğaz doğar ki, onu, Hakk'ın ledün şerbeti ve nurları besler, geliştirir. Hakk'ın bu ledün şerbetini ancak nefis savaşında şehit olan içer. Her kesilen boğaz içmez. Bu şerbeti içmek için la'dan yani inkardan kurtulmak, belada tasdik ve imanda yok olmak gerekir. Ey himmeti kıt, beceriksiz, sakat kişi! Ne vakte kadar yalnız ekmekle besleneceksin? Ruhani gıdalardan, ilahi zevklerden habersiz yaşayacaksın. Beyaz ve has ekmek elde etmek için yüz suyu döktüğünden ötürü, söğüt ağacı gibi meyvesiz kalmışsın. Eğer hayvani ruh, bu has ekmeğe sabır edemiyorsa kimyayı elde ette kimyayı bakırı, elde altın bakırı altın yap. Yani nefisle mücadele eden kişi bilmelidir ki nefsin süfli arzularından vazgeçebilene Allah manevi ruhani lezzetler tattırır. Bu lezzetleri tadan kişi tıpkı bir şehidin ölümü hiçe sayması tekrar tekrar ölmeyi arzulaması gibi nefsin çemberinden kurtulmuş olur. Bunun için bir an önce nefsi zapt etmek gerekir. Onun mühlet arzusuna aldanmamalıdır. Nefisle cihada bir an önce başlamak, bu mücadeleyi geciktirmemek konusunda Hazret Mevlana, şu temsili hikayeyi anlatır. Git gide zorlaşıyor. Tatlı sözlü fakat sert huylu adamın biri yol üstüne dikenli çalı dikmişti. Yoldan geçenler onu ayıpladılar, bunları sök at dediler. Fakat o dinlemedi, sökmedi. O dikenli çalı her geçen gün büyüyor, çoğalıyordu. Halkın ayağı diken yarasıyla kanlara bulanıyordu. Geçenlerin elbisesi dikenlerden yırtılıyor, yalın ayak gezen yoksulların ayakları paramparça oluyordu. Vali o adama, ''Bunları sökmelisin.'' diye emir verince o, ''Tamam.'' dedi. ''Bir gün sökerim.'' Bir müddet, yarın öbür gün sökerim diye vaatte bulundu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. Çalıyı diken adam hala, önümüzde hayrı günler var, merak etme günün birinde sökerim diyordu. Vali de, çabuk ol işi safsaklama, vaadini yerine getir diye söylendi. Sonunda vali ona şu ihtarda bulundu. Sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama. Şunu iyi bil ki gün geçip gittikçe o dikenler daha çok yeşeriyor, kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, gitgide kuvvetten düşüyor. Diken güçlenmede, boy atmada. Diken sökecekse ihtiyarlamada. Gücü kuvveti eksilmede, Diken her gün yeşerip tazelenmede, Diken sökecek her gün daha da perişan olmada, Kuruyup gitmede, O daha da gençleşiyor, Sen daha da ihtiyarlıyorsun, Çabuk ol, vaktini boşa geçirme, Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil, o dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı. Evet, kaç kere kötü huyun seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın. Çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsan, kendi yarandan da mı haberin yok? Bu durumunla sen hem kendine hem başkalarına dertsin. Azapsın Sen Ya baltayı al Erkek çevurup Hazreti Ali radıyallahu anh gibi Hayber kalesinin kapısını kopar Yani ibadet ve güzel ahlaka sarılmakla Nefsinle savaşa gir Nefsi emmarenin Kalesine hücum et Kapısını kopar Cihadı ekber sevabı kazan Yahut şu dikeni gül fidanı haline getir. Yani onu gül fidanı ile aşıla. Kötü huyunun ateşini dostun nuru haline sok. Böylece dostun nuru sendeki şehvet ateşini söndürsün. Onunla buluşmak senin dikenlerini gül bahçesi haline getirsin. Nefsinin ateşi söndükten sonra, Gönül bahçesine ne ekersen biter. Laleler, ak güller, güzel kokulu reyhanlar yetişir. Bu alçak nefis seni fani bir kazanca sevk etmek ister. Ne vakte kadar o fani kazançla oyalanacaksın? Şimdiye kadar oyalandığın yeter. Yeter. Nefis salaha dair sana taze taze vaatler verdiği halde, binlerce defa o vaatleri, o tevbeleri bozar. Ömür bin sene bile sana mühlet verse, nefsin her gün yeni bir bahane bulur. Bu savaşta nefsi öldürmek mecazidir. İntihar haram olduğu gibi, nefsani arzuları tamamen bertaraf etmek, mesela cinsi arzuları yok edecek tıbbi müdahalelerde bulunmak, dünyayı tamamen reddedip manastır hayatı yaşamak da dinimizde hoş görülmez. Maksat nefsi dizginlemek, kontrol altında tutmak, ruhun itaatkar bineği haline getirmektir. Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh'in şu sözü de böyledir. Cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir. Çünkü insan bedenden, cesetten ibaret değildir. Nefisle cihadı insanın iç dünyasındaki dengelerin kurulmasıdır. İç Dünyadaki Mücadele Nefis, insanın içindeki arzuların, isteklerin merkezidir. İnsanın iç dünyasında bir hakimiyet mücadelesi yaşanır. Nefis çoğu kez kendi aleyhine de olsa, daima kötülüğü isteyip duran, şehvetlerin, gazapların ateşiyle kavrulan, bir ejderha sıfatındadır. Toprak asıllı bedenle irtibatlı olduğu için, arzuları da toprak bedenin meyvelerine, dünyevi şeyleredir. İnsan, beden ve cismaniyet zaviyesinden baktıkça, nefsaniyete ağırlık verir. Halbuki, insanda nefse ve bedene mukabil, Öteler aleminden gelen bir ruh vardır. Aşk ve muhabbetin, cezb ve incizabın merkezi bir letaif. Manevi bir uzuv olarak bir de kalp var. Hak ve hakikati aramak, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmek için bir aklı selim mekanizması var insanın iç dünyasındaki hakimiyet mücadelesinde nefsaniyet galebe çalarsa, hepsi maksadı dışına çıkar. İnsan, ruhani istidatlarını kaybederek esfeli safiliğine yuvarlanır. Bu sebeple Mevlana, rahmetullahi aleyh, dünya nedir sualine, ruhlar hapishanesidir diye cevap verir cevap verir. Ruh ve nefsin birlikte ikamet mecburiyetlerini de şöyle teşbih eder. Her kimi ki kendi zıttıyla bir arada korlar bu o kimse için ölüm azabıdır. Hakk'a yakın kişi bu beden yüzünden azap içindedir. Çünkü onun ruh kuşu kendi cinsinin gayrı olan nefsaniyetle bir araya bağlanmıştır. Ruh, kuşlar arasında bülbül gibidir. Tabiatlar olan nefse kargalardır. O bülbül, kargalardan ve baykuşlardan yaralanır. Bir arada olmaktan dolayı ıstırap duyar. Ruh bülbülü, o hodyam nefs kargaları ve kem gözlü nefs baykuşları arasında inim inim inlemektedir. Ruh ile terbiye edilmemiş nefis arasındaki bu mahiyet, arzu ve hedef farklılığını şu teşbih de acı bir şekilde ortaya koyar. Ruh ile terbiye edilmemiş nefs arasındaki bu mahiyet, arzu ve hedef farklılığını şu teşbihde acı bir şekilde ortaya koyar. Ruhun esareti. Avcının biri avladığı ceylanı öküz ve eşeklerle dolu bir ahıra hapsetmişti. Ceylan ahırda şaşkınlık ve korku içinde bir taraftan diğer tarafa kaçıyordu. Avcı akşamüstü gelerek hayvanların önüne saman döktü. Eşekler ve öküzler büyük bir ihtiayla kapışarak yemeye başladılar. Ceylansa kah ürktü. Kah bu samanlardan çıkan toz ve topraktan acıyan gözlerini ovaladı. Böylece o karnı mis kokulu ve zarif hayvan ahırda işkence altında kalmıştı. Eşeğin biri alay ederek yanındaki diğer eşeklere dedi ki: Susun. Bu ''Padişahların ve beylerin huyunda bir hayvandır.'' Bir başka eşek de şöyle dedi, ''O halde bu hayvan nezaketle padişahın tahtına çıkıp yaslansın.'' Durumu seyreden başka bir eşek, Ceylan'ı saman yemeye çağırdı. Ceylan, ''Hayır, hiç iştahım yok.'' dedi. Eşek cevap verdi, ''Hem biliyorum ki nazlanıyorsun.'' Ceylan bu sözlere karşı Ben, çemenler, akan berrak sular arasında bağ ve bahçelerde gezerdim. İlahi nakışları seyrederdim. Kaza ve kader beni bu azaba düşürmüşse nasıl olur da birdenbire haleti ruhiyem değişebilir? Ben, sümbülü, laleyi, reyhanı bile Naz ile koklaya koklaya yerdim. Tabiattaki ilahi kudret akışlarının ahengini hayran hayran seyrederdim. Ve bu hayranlığı yudumlarken de avcılar bizi su başlarında gönlümüz ve gözlerimiz yaşlarla dolu iken avlarlar dedi. Bir eşek cevap verdi. Söylem bakalım. Nasılsa gurbette yalan söylemesi kolaydır. Ceylan cevap verdi. Benim karnımdan çıkan mis kokusu sözlerime şahittir. O misk ve amber neşreder. Sizlerinse haliniz meydanda. Bu sözler elbette size yalan gelir. Sizin aranızda hakikaten garip bir kez ve bir çare kaldı mı? Laf anlamaz nefis karşısındaki bu çaresizlik ve garipliğin çaresi, onunla mücadelede işin ustalarından, üstatlarından yardım almaktır. Cihadı Ekber'in Kumandanları Evladım, her kimi Allah talibi, yani Allah'ı isteyen görürsen, O'nun dostu ol, O'nun önünde saygıyla eğil. Allah'ı isteyenlerin, Allah dostu olanların komşusu olursan, sen de hakkı isteyenlerden olursun. Onların sayesinde sen de nefis savaşını kazanırsın. İnsanın, peygamberler ve hak dostlarının rehberliği olmaksızın, nefsiyle mücadele etmesi mümkün değildir. Zira harp hiledir ve nefsin türlü hileleri vardır. Eğer o alçak nefis senden manevi bir kazanç yani salih ameller isterse sakın aldanma ki o talebin arkasında o düşman nefsin bir hilesi vardır. Nefsin sağ elinde tesbih ile Kur'an vardır lakin yeninde hançerle kılıç saklıdır. Nefsin hilelerine ve oyunlarına aldanmamak için Allah'a sığınmak ve onun dostlarından yardım almak gerekir. Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir? Sen git yaralarını bir gönül cerrahına göster. Sen onları kendi kendine tedavi edemezsin. Dünyevi duygu ve düşüncelerinin sağlığını tabipten, kişiyi sonsuza yücelten ilahi hislerin sıhhatini de mürşidi kamilden öğren. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir. Onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın. Eğer o tahtadansa git başka bir kılıç ara. Eğer elmastansa sevinerek oynayarak ileri atıl. Elmas kılıç velilerin, hak dostlarının silahlığındadır. Onları görmek size kimyadır? Manevi güçtür. Elbette zahiri cihat da Müslümana farzdır. Fakat Hâriçteki düşmanı yenebilenler de ancak iç dünyalarındaki iç savaştan galip çıkabilmiş, nefsini arındırabilmiş, kalbini tasfiye ederek selamete kavuşabilmiş salim ruhlar olabilecektir. Nitekim dıştaki manevi düşman olan şeytanla da, dıştaki zahiri düşman olan küffarla da mücadelede zafer bu iç zafere muhtaçtır tarihe bakıldığında ufuklardaki zaferlere nail olabilen ecdadımızın, enfüslerindeki mücadelelerden de ilahi nusretle muzaffer çıkabilen maneviyat kahramanları, irfan alperenleri oldukları müşahede olunur. Ya Rab, bizleri nefislerimizle mücadelede muzaffer eyle. Nefsin hoyratlığından kurtulup, Ruhani istidatları inkişaf ettirmede muvaffak eyle. Bizleri dünyada ve ahirette felaha eren bahtiyarlar zümresine ilhak eyle. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını dinlediniz.